Günaydın. Cuma gününe öğlen tatilinin Cuma namazı saatine göre ayarlanmasını talep eden bir kampanyayla başlıyoruz bugün. Feyzan Avcı Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri'ne sesleniyor. Kampanyasında talebini şöyle anlatıyor. Bu bir kampanyadan çok daha fazlası. Bu Allah'ın emri. Devletimize, yöneticilerimize bu emri hatırlatmak ve en güzel şekilde uygulanmaya başlanması için destekleriniz lazım. Devletimizden talep etmek isek onlar da haklı olarak bu uygulamaya öncelik vermeyebilirler. Bizler İslam'da tatil günü uygulaması olmadığı için ve sadece Cuma-Salah vaktinde vakit ayırmamız gerektiği için eğer fazlasını talep edersek aşırıya kaçanlardan oluruz. Biz Cuma gününe komple tatil olmasını talep edemeyiz, ayet çok açık. Fakat özel sektörde milyonlarca Müslüman bu Salah'ı ikame etmeye izni olmadığı için Cuma salahına gidememektedir. Devletimizden bizler yemek molası dahil 2 saat özel resmi tatil ilan edilmesini istiyoruz diyor kampanyacı. Merak ediyorum dinin toplumun hayatı içindeki yeri kişisel gelişimin artması, bir dış güç hakimiyeti arayışının azalışı ve yaşamda anlam bulma ve mutluluğun sağlıklı sosyal ilişkilerde kendini göstermesiyle azaldığında Cuma namazı arası gibi verilebilecek resmi haklar zaman içinde nelere dönüşür? İkinci kampanyamız içinse şimdi Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü 2014 nüfus sayımına göre 262 bin günümüz rakamlarıyla da 300 bin kişiye yaklaşan metropol kent olma yolunda ilerliyor. Ulaşım tam bir felaket. Metrobüs eziyet ve her seçim döneminde sadece vaatlerde kalan metro kandırmacısıyla gerek İBB gerek İETT tarafından özellikle 2014 yerel seçimlerinde İktidar Partisi'nin ilçede yönetimi kaybetmesiyle adeta cezalandırılmakta olan bir ilçe Beylikdüzü. 300 bin nüfusun yaşadığı ilçe İETT tarafından özellikle Özel Halk Otobüsü firmasına adeta terk edilmiştir. İETT Beylikdüzü halkına sadece 4 hatta hizmet vermekte ki bunlardan biri özellikle çalışanların kullandığı Yeşilkent-Beykent-Taksim hattı olan 145M günde bir sefer sabah 06.15'te hizmet vermekte. Ayrıca bir de 3 hat var. Bu hatlarsa neredeyse tamamında özel halk otobüsleri hizmet veriyor. Beylikdüzü denize 12 kilometre sahili olan ama deniz ulaşımı hizmeti alamayan, aksine İdo tarafından Roro Limanı yapılması projesiyle tehdit altında olan bir yer. Metro masallarıyla yıllardır kandırılan, metrobüs rezaletiyle işkence çeken, üstelik metrobüs bahane edilerek YTT otobüs hatları azaltılan, iptal edilen adeta Adetadan da öte alenen cezalandırılan bir ilçedir. İETT yetkililerine sesleniyoruz. Beylikdüzü halkına reva gördüğünüz bu uygulamanın sebeplerini açıklayın. Beylikdüzü halkı vergi vererek alamadığı hizmetlerden dolayı doğan mağduriyetini hızla giderin. Lütfen sesimize kulak vererek imza kampanyamıza destek olun diyor Beylikdüzü halkı. Şimdi bir süredir devam eden ve Tuzla'daki Kamp Armen'in yıkılmasına karşı yürütülen kampanyadan bir güncelleme ile devam ediyoruz. Öncelikle Uras Kasvar'ın başlattığı kampanyanın talebini hatırlayalım. Kamp Armen Tuzla Ermeni ihtimalesinin yıkılması gündemde. Kamp Armen'in bulunduğu araziye lüks villalar yapılması planlanıyor. Uzun süredir süren direniş sonrası mülk sahibi kampı vakfa bağışlayacağını söyledi fakat kampın tapusu hala verilmiş değil ve direniş tapu iade edilene kadar sürecek. Sesimize ses katabilmek için bir imzana ihtiyacımız var. Kamp Armeni sermayeye vermeyeceğiz diyor Kaspar'ı destekleyen şu anda 12.000 kişi var. Kaspar geçtiğimiz gün imzacılarına şu mesajı paylaştı ve daha çok destek istedi. Bir imza kampanyası olarak başlayan mücadele sahip çıkanların Kamp armene gidip yıkımı geçici olarak durdurmasıyla bir dirinişe dönüştü. Ama geçici olarak durdurulan yıkım eğer tapu vakfa iade edilmezse yeniden başlatılabilir Şimdi yılmanın değil, imza kampanyasını daha fazla insana ulaştırmanın, duyurmanın zamanı diyor kendisi. Siz de bu kampanyayı changeorg change.org.taksim.kamparmen adresinden destekleyebilirsiniz. Şimdi Hindistan'a geçiyoruz. Hindistan'da Haldiram isimli bir süpermarket zincirine yönelik başlatılmış bir kampanya bu. Kampanyacı Ab Himanyu diyor ki, Haldiram'ın yemeklerini çok seviyorum ve taze besinler sunmak istemelerini anlıyorum ancak her gün... O kadar fazla yemek çöpe gidiyor ki bu israfı dur dememiz gerekiyor. Bu kadar çok yemeğin çöpe gitmesi çevreye de ciddi zarar veriyor. O yüzden bu kampanyayla Haldiram'ın gün sonundaki yemeklerini ihtiyacı olanlara bağışlamalarını talep ediyorum. Bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var diyor. Yeni derhiden Apimanyu ve imzalarınızı bekliyor. Sıradaki kampanya için şimdi Aydın'a geçiyoruz. Kamil Şimşek imza kampanyasını Aydın forum yönetimine hitaben başlatmış ve AVM'nin yaz saati uygulamasının altındaki kapanış saatinin 22'den 23'e çekilmesine karşı çıkıyor. Yani artık bize daha fazla bu alışveriş merkezini açık tutmayın diyor. Forumda 22'den sonra sadece 10-15 müşteri oluyor. Ve bu zamanı bir saatte forumda israf edilen biri de enerjiyi düşünün diyor. Ayrıca 23.00'da işten çıkıp Yetişebilirse son dolmuşla evine giden insanlar var. Bu insanlar çok uzak ilçelere gidiyor. Bir de sabah 8'de kalkıp işe geliyorlar. Bu uygulamayı kınıyor ve bitmesini talep ediyoruz. Sağduyulu herkesin imzalarını rica ederiz diyor kendisi. Ve geldik günün son kampanyasına. İzmir Çeşme'ye geçiyoruz. Şimdi Çeşme'deki paparazi işletmesi Çeşme Belediyesi'ne ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na hitaben başlatmış kampanyasını Diyor 1980'li yıllarda mandalin bahçeleriyle dolu mis kokan bir tatil noktasıydı Aya Yorgi. O zamanlardan bu zamanlara turizmin katkısıyla giderek gelişen ancak bu gelişim esnasında sergilenen sağlıklı ve bilinçli yaklaşım sayesinde özünden hiçbir şey yitirmeyen her yıl sayısız turistin listesinde vazgeçilmez tatil noktası olarak yerini alan Aya Yorgi koyu şimdilerde imara açılma tehlikesiyle karşı karşıya evet ne yazık ki doğru şayet engel olmazsak karşı çıkmazsak Times dergisinin dünyada görülmesi gereken 100 yer listesinin 30. sırasında yer verdiği mavi bayrak unvanlı Aya Yorgi, inşaat şirketlerinin yeni odak noktası olacak. Konuklarına temiz deniz, güvenli ve keyifli dinlenme alanları ve huzurlu ortam vaat eden Aya Yorgi'nin geleceği yeni planlama dahilinde betonlaşma üzerinden çizilecek. Kabul etmiyoruz. Havuzu andıran rüzgarsız deniziyle ve her yıl binlerce insanı ağırlayan ev sahibi kimliğiyle Aya Yorgi koyu, Doğanın insana mirası ve bölgeye sunduğu en anlamlı armağandır. Arazi sahiplerinin, işletmecilerin uzun yıllardan bu yana sayısız ağaç dikerek bölge doğasına sahip çıktığı çevreci yaklaşımla yeşili arttırma yarışında olduğu bir bilince karşılık bu bölgeyi betonlaşmaya açmak kelimenin tam anlamıyla katliam olacaktır. Konuyla ilgili çalışmaların ivedilikle durdurulması için lütfen bu imza kampanyasına katıl diyor kendisi. Diyor ki bu güzellik hepimize kalsın, katıl ki anlasınlar Aya Yorgin'in kaderine betonlaşma çizemez, doğa ile insan arasına kimse giremez diyorlar ve Change.org üzerinden desteğinizi bekliyorlar. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası da siz başlatabilirsiniz. İyi hafta sonları, esen kalın.